Selamın Manası Esselamu aleyküm Şerrimden Emin Ol, Hizmetinde Hazırım Aleykum Selam Sen De Şerrimden Emin Ol, Hizmetinde Hazırım Esselamu aleyküm Diyene 10 Esselamu Aleykum Ve Rahmetullah Diyene 20 Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berakatuh Diyene 30 Sevap Vardır İzahı hutbe ve Kur'an okuyana, hamamlarda, kazayı hacet edene, hüküm esnasında hakime, ders esnasında müderrise, namaz esnasında namaz kılana selam verilemez. Verilse de alınması vacip değildir. Selam konuşmadan öncedir. Esselamu aleykum, girebilir miyim diye müsaade al, Sonra meclise gir. Biriniz meclise kavuştuğu zaman kendisine bir yer verilirse orada otursun. Yer bulamaz ise beklesin. Yer bulunca da otursun. Sizden biriniz sohbet, konuşmak, istişare meclisine ulaşıp girdiğinde selam versin. Eğer yer bulursa orada otursun. Sonra kalktığı zaman yine meclise selam versin. Birinci selam ikinci selamdan daha iyi değildir.